Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta başladığımız Hemzeminin bir yılının retrospektifini çıkarma işine bu hafta umuyorum ki tamamlayacağız. Programlara şöyle bir baktığımızda Rauf çok konuşmuşuz, <gülüyor> <gülüyor> çok konuşmuşuz, çok başlık e, kapsamışız. Bu başlıklardan biri Ağustos ama, ayı artık. Ama ben söylemek istiyorum başlıklarımız tamam. çok güzel. Başlıklarımız güzeldi. Çok güzel başlık severek yazdık. Yani. <gülüyor> e, Ağustos ayında anlat hikayenin dostuna o da Anlatır dostuna başlığıyla yine böyle bir eğlenceli başlıkla e, sosyal fayda iletişiminde hikaye anlatıcılığı üzerine konuşmuştuk. Aslında bu işin temelinin e, insanlar arası iletişiminin birincil yönteminin hikaye anlatmak olduğunu, araştırmaların da aslında e, zihnin hikaye biçiminde sunan bilgileri sunulan bilgileri çok daha rahat kavradığı, çok daha rahat tekrarladığını söylemiştik Ve farklı toplumlardan hikaye anlatıcılığının neredeyse ilk çağlardan itibaren bir takım sosyal davranışları, sosyal normları ve toplum yapısını devam ettirmek üzere, kültürü devam ettirmek üzere kullanılan bir yöntem olduğunu söylemiştik. Evet bir hatta özet gibi şimdi geçelim. Özür dilerim. O gün şöyle demiştim ben. Hikayen yoksa seni dinlemezler, dinlemezlerse anlamazlar, anlamazlarsa ilgi duymazlar, ilgi duymazlarsa desteklemezler. Ee, bu hikaye meselesinin iki yanı var. Bir tanesi bu, ee, dinlenebilmek için, destek alabilmek için bir hikayeye ihtiyacınız var. Hikayenizi anlatılabilir, anlaşılabilir formata kavuşturmaya ihtiyacınız var. Biri bu. İkincisi, yaptığınız kampanyalar, yaptığınız işler, sosyal değişim için ürettiğiniz fikirler ve dönüşüm projeleri de kendileri hikaye yaratırlar. Yani aslında iki şey yapıyor sosyal fayda iletişimcisi. Bir, mevcut hikayeleri anlatılabilir kıvama sokuyor. İkincisi, iletişim yoluyla yeni hikayeler oluşturuyor. Bir süreç yaşatıyor ve yaşatılan sürecin de içinde yeni hikayeler çıkıyor. Ee, bu programda da biraz onları ayırmıştık. Bir öncesinde de araştırmanın hikaye etkisini falan konuşmuştuk. O yüzden ikisi bir araya geliyor. İkisinin de başlıkları çok güzeldi. Araştırmanın başlığını yine okumak istiyorum. Hikaye gelecek yerden araştırma esirgenmez demiştik. <gülüyor> evet aslında e, özellikle sosyal fayda iletişiminde bir toplumsal dönüşüm yaratmayı hedeflediğimizi varsaydığımızda ki öyle olması gerekiyor. Bu toplumsal dönüşümü mümkün olan en fazla kişi tarafından kitlelerce hızla benimsenecek bir biçimde anlatabilmemiz lazım. Bunun için de en iyi yöntem mutlaka bir kahraman e, bir hikaye yaratmak. O hikaye içindeki kahramanları öne çıkarıyor olmak. Çünkü insan zihni hikayelerle iletişim kurmaya çok yatkın. Zaten e, kültürünü var ettiği günlerden beri hikayeleri kullanıyor. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu ya da herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi bir kampanya yapacağı zaman, yaptığı işin iletişimini yapacağı zaman bunun ...mutlaka nasıl bir hikayeye dayandığını e, öngörmeli, bu hikayeyi yazmalı ve tekrar edebilmeli demiştik. Ve hemen arkasından da... Hikaye yine... meselesi bizim Ağustos konumuzdu. bir evet. oranda Ağustos ayında hikayeyi işlemiştik. Ama e, Eylül'e girdiğimizde e, biraz böyle sert bir iklime de girmiş olduk. Biraz Eylül öncesinde, Ağustos'ta iyilik üzerine biraz konuşmuştuk. İyilik, iyiliğin örgütlenmesi üzerine. Mehmet Ali Çalışkan'la yine yaşama dair vakıftan. Bir iyilik var, biliyoruz, anlatamıyoruz başlığı altında. Bağış kampanyalarının söylemi üzerinden konuşmuştuk. İlk programdan, ilk demeyelim, yani yıl sonu değerlendirmesi için yaptığımız bu programın bir öncesi olan programda da söz etmiştik. İyilik meselesini bir lütuf gibi sunmakla, kurguyu öyle yapmakla. İlgin e, aslında iyi diye tanımladığımız şeyin daha doğrusu toplumun bir ihtiyacının e, karşılığı olduğunu görmek arasındaki fark üzerine odaklanmıştık bu programda da. Evet özellikle bağış kampanyalarında karşılaştığımız, bağış kampanyalarının iletişimlerinde karşılaştığımız sorunlardan en büyüğü bu kampanya iletişimlerinin söylemlerinin bir hayırseverlik üzerine kuruluyor olması, bir veren ve alan taraf üzerine kuruluyor olmasıydı. Oysaki hayırseverlikten bağışçılığa doğru dönüşen bir Türkiye'den, hayırseverlikten bağışçılığa doğru dönüşen bir zihin evreninden bahsediyoruz bugün. Bu zihin süreci, evrimi sürecinde de e, zaman geçtikçe bağışçılık söylemi daha fazla yer kaplıyor olacak ve yavaş yavaş bu dilden de arınıyor olacağız. E, bir de şöyle bir şey var yani meseleyi buradan konuştuğumuzda iyilik, bağış, e, toplam, toplumsal yardımlar, e, toplumsal fayda vesaire diye konuştuğumuzda zaten aslında kaçınılmaz olarak birinin diğerine yardım etmesi meselesine savruluyoruz. Bir önceki programda bu savrulmaya ilişkin birkaç şey söylemiştim ben. Yani Evet bugün iyi durumda olduğum için yardım edebilir haldeyim ama birincisi bu halde olmam biraz şans. İkincisi bunun garantisi yok. Yarın bu yardıma muhtaç hale gelebilirim diye konuşmuştuk ama daha öte bir şey var bence. Meseleyi buradan ele almak, sosyal fayda meselesini buradan ele almak tümüyle olayı bir hayırcılık haline getiriyor. Oysa mesela okul öncesi eğitimin niteliği üzerine, niteliği üzerine, niceliği değil yani o eğitime erişenler için bile... Niteliği üzerine bir kampanya yapmak da sosyal fayda kampanyasıdır. Ee, çocukların dil öğrenimine üç yaşında değil de beş yaşında başlaması gerektiğini savunan, bunun için yapılmış bir araştırmayı topluma anlatmak da bir sosyal fayda kampanyasıdır. Üniversitelerin bu şöyle bir işlevle çalıştığı ama o değil de bu işlevle çalışması gerektiğini savunmak da bir sosyal fayda kampanyasıdır. Yani sosyal fayda denilen mesele başkasına yardım etmek meselesi değil, toplumu dönüştürmek meselesi. Toplumu dönüştürmek için yaptığımız e, her türden yetişim meselesi bu. Şu kadar çok şeker, şeker tüketiyoruz bunu tüketmeyelim de sosyal e, fayda kampanyasıdır. Burada kimseye bir e, yardım, bir muhtaçlık vesaire gibi ilişkisi olması gerekmiyor. Yani şeker tüketiyoruz, tüketmeyin. çok basit. Birinin bize muhtaç olması diye bir durum yok. Kendimizden söylüyoruz. E, ama Eylül ayına geldiğimizde hem Türkiye'nin iklimi hem yaşadığımız olaylar e, bizim de... ...programımızda özel bir yer... açmamıza gerektirdi ve... ...hepimizi üzen... ...olaylar üzerine konuşmaya başladık. Aslında cümle öyle kurulabilir, doğru. Ama... ...bugünden bakınca öyle gözüküyor. Özel bir yer açmak... ...gibi gözüküyor. Yani aslında... ...bir yer açmak istememiştik ama... Hani ...gençler ölürken... ...bizim sözü söylemeye mecalimiz yok diye... ...o gün programa başlamıştık. Bu... ...8'inde, Eylül'ün 8'inde... ...yaptığımız program... Başlığımızda sözün hükmünü geri istiyoruz e, idi. O günden bu yana sözün hükmü hala geri gelmedi. E, aynı e, süreçte sözün hükmünün geri gelmediği gibi ardı ardına farklı üzücü olaylar da yaşadık. O yüzden de e, bir Zaten, programda da yaz iletişimi üzerine e, konuştuk. İki hafta boyunca üst üste e, baya böyle söz söyleyecek halde değildik. ...sadece yaz şarkıları çaldık... ...ve bir programı da yaz iletişimine... ...yazın iletişimini e, ayırmıştık. Yani o konuda... ...daha çok konuşacağız, herhalde... ...bizim de biraz üzerinde daha fazla çalışıp... E, ...daha çok anlatmamız gerekiyor yaz iletişimini. Hatırlatmak için şimdi şöyle... ...söyleyip geçeyim. Kaybettiğimiz insanlar... E, ...sayı değillerdir diye... ...birçok iletişim alanından... E, ...sesler yükselmişti gazetecilerden vesaire... E, Burada insan hikayelerini anlatmak en önemli şey. Hikayeleri anlatmak, hikayeleri çoğaltmak. Ee, burada yok edilen insanların işte e, bombalanarak yok edilen yüzden fazla insanın... E, ...yine e, Suruç'ta yok edilen gençlerimizin bun, bu, bunların bir e, hayatı olduğunu... ...bu hayatın aslında bizimle de çok yakın e, olabileceğini... Herhangi bir e, farklılığımız olmayan insanlar olduğunu, siyasi düşüncelerimizde farklılıklar olabilir ama günlük hayatımızda insan olarak farklılıklarımızın olmadığı, birinin çocuğu, birinin karısı, birinin kocası, birinin babası bu insanlar, birinin annesi e, ve bu hikayelerin anlatılmaya ihtiyacı var. Yası iletişimi biraz da hikaye üzerinde yükselmesi gereken bir iletişim diyelim ki. E, bu konuyu şimdilik pas geçelim, kapatalım. Çünkü daha sonra yasa iletişimi üzerine Hı. konuşacağız diye düşünüyorum. Eylül sonuna doğru aslında hemzemin ilk başladığımız zamandan e, itibaren genelde deyip geçtiğimiz bir konuydu. Ama iletişimin maliyeti ve getirileri, iletişim altın yumurtlar mı diye e, sorduk. Ve özellikle sosyal kampanyalarda, sosyal fayda kampanyalarında iletişimin neden gerekli olduğu, sivil toplum kuruluşlarının neden mutlaka iletişim yapması gerektiği ve iletişimin ne götürüp ne getireceği üzerine... ...konuştuk. Burada da maliyetleri iyi kontrol etmek gerektiğini ama iletişim harcamasını bir kalem olarak görmezden gelemeyeceğimizi... ...mutlaka bu harcamanın özellikle de bugünün dünyasında yapılması gerektiğini konuştuk. Bununla ilgili bir şeyler hep söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Varsayalım ki ağaçlandırma kampanyası yapıyorsunuz. E, ...bu kampanyaya değer vermediğinizi gösterir bu kampanyanın iletişimine kaynak ayırmamanız. Yani kaynaktan kastım para ayırmak değil tek başına. E, bazen sıfır e, maddi kaynak ayırırsınız ama e, bunun aynı karşılıkları olur. Yani bir hizmet olarak, insan kaynağı olarak... En önemlisi e, de zaten insan kaynağı, kaynağı olarak olmak. Ama iletişimi planlamanız gerekiyor yani... Ben e, ağaçlandırma yapıyorum. Bir milyon ağaç e, hedefi koydum ama bunu kimseye duyurmayacağım diyorsanız o bir milyon ağaç sizin için değerli değildir. Yani bu, bu çok net. Anlatmaya değmiyorsa o zaman yaptığınız iş de değerli değil diye görüyorsunuzdur büyük oranda. E, bu her şey için geçerli. Hani kız çocuklarının okullaşması meselesini konuşuyorsanız işte... Okul öncesi eğitimin kurumsallaşmasını konuşuyorsanız, mahpus haklarını konuşuyorsanız bunları topluma anlatmaya da, ya da biliriz. Bizim buna kaynağımız yok topluma anlatmak için. Biz bunun kendisine odaklanıyoruz diyorsanız onun kendisini de yeterince önemsemiyorsunuz demektir. Biz biraz böyle düşünüyoruz bu konuda. Hemen arkasından da özellikle sivil toplum kuruluşlarında karşılaştığımız bir dertle. Gerçi kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında da benzer bir dertle karşılaşıyoruz. Mesele üzerine odaklanmak, meseleyi anlatmak yerine çoğunlukla kendilerini anlatmaya çalışan, kendilerinden kastımız da STK'nın ya da ...kurumsal sosyal sorumluluk projesinin değil... E, ...yöneticilerinin kendilerini anlatmaya çalıştığı... ...iletişim kampanyaları, onların kendi beğenilerini... ...sunan iletişim kampanyaları üzerine konuştuk ve... ...bir ben var, ben de meselemden içeri diye bir başlık attık ona. Oradaki en kritik noktalarımızdan biri şuydu... ...siz kişisel olarak hangi noktada duruyor olursanız olun... ...meselenizin değdiği hedef kitleyle konuşmak durumundasınız. O yüzden de işte eğer e, bir meme kanseri... E, ...kampanyası yapıyorsanız... ...buna karşı bir farkındalık kampanyası yapıyorsanız... ...zaten... E, ...sizin bireysel olarak... ...bulunduğunuz yerdeki kişilerle değil... ...bunu daha önce duymamış... ...ya da e, tarama yaptırması gerektiğini... ...bilmeyen kadınlarla iletişim kurmak durumundasınız... ...o zaman da hedef kitlenize bakıp... ...onlarla nerede karşılaşabileceğinizi planlamanız gerekiyor... ...yani hedef kitlenizi... ...hiçbir koşulda göz önünden kaçırmamak... ...onları nerede bulacaksanız... ...sizin de o mecralarda olmanız... Ee, üzerinde durmak gerekiyor dedik ki zaten en önemli e, problemlerden biri de bu oluyor sen ben bizim oğlanın için iletişim kampanyaları yapıp çok ciddi bir kaynağı bu sadece maddi kaynak değil aynı zamanda çok ciddi bir insan emeği kaynağı çok ciddi bir kaynağı genelde boşa harcıyoruz oysa ki Hedef kitle nerede? Hedef kitle kimi dinliyor? Hedef kitle ne yapıyor? Özellikle de sosyal fayda iletişiminde çok kritik bir nokta. Ben yine burada sert gireyim. E, Eyvah. <gülüyor> ben yumuşak yumuşak <gülüyor> gidiyordum ama. Yine, yine aynı deminki e, netlikte ifade edeyim. Eğer e, bir meseleyi çözmek için e, o meselenin gerçekten var olduğu zemindeki insanlarla konuşmayı reddedip... O, e, ...sizin sevdiğiniz insanlarla veya konuşmaya alışkın olduğunuz insanlarla konuşuyorsanız meseleyi de önemsemiyorsunuz demektir ona yeterince sahip çıkmıyorsunuz demektir. Ee, bunu birçok bağlam için tekrar tekrar söyleyebilirim. Derdiniz mesele ise onun geçerdiği zeminle uğraşacaksınız. Derdiniz mesele ise o meselenin iletişimini yapacaksınız. Derdiniz mesele ise onun için araçlar bulacaksınız. Elinizde olan araçlar onu anlatmaya yetmeyebilir. Elimde bu vardı, bununla yaptım deme lüksünüz yok. O mesele için araçlar yaratacaksınız. Burada bir ara verelim istersen. Sen iki Daha kere sert sen girdin. <gülüyor> e, enteresan bir şarkımız var bugün. E, aslında hemzeminde de çok uzun e, süredir konuştuğumuz iklim değişikliğinin e, söylemi, iklim değişikliğinin iletişimi üzerine bir sürü şey söyledik. Bu sefer tersten bir e, kampanya ile karşı karşıyayız. E, Funny or Die adlı bir e, sitede, hatta bir grup diyebilirim limonları Bu inisiyatif bir video hazırlamışlar. Bu video Koh ...ailesi tarafından yapılmış gibi davranıyorlar. Daha doğrusu şöyle anlatmakta da fayda var. Koh'ları tanıtmakta <gülüyor> tanıtmak fayda var. Öncelikle bir videoyu şey yapayım. Ee, bir şarkı hazırlamışlar. Şarkının adı İklim Değişikliği İnkarcılarının Marşı. İnkarcılar bir marş söylüyorlar. Fakat en başında da şarkının e, Koh ailesinin iki üyesi Koh biraderler gibi görünen iki tane oyuncumuz var. Onlar da niçin bu işi yaptıklarını söylüyorlar. Koh ailesi bir e, Amerikan ailesi. Amerika'nın en büyük, daha doğrusu özel sektörün en büyük Amerika'da ABD'de evet, özel sektörün en büyük ikinci şirketinin sahipleri, Koh Industries'in sahipleri bu aile. 2013 gelirleri 115 milyar dolar bu şirketin. Fred Koh tarafından kurulmuş ki Fred Koh da enteresan biri. Ağır petrol ürünlerinde e, rafineriler için yeni bir e, teknik geliştirerek şirketini kuruyor ve arkasından da tabii ki e, petrol şirketlerinin e, büyük babalarından biri oluyor Koh Industries dediğimiz şirketler grubu da e, özellikle petrolle çok sıkı bağları olan bir şirketler grubu e, bir başka önemli özellikleri de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politik iklimi olan yatırımları yani başkan seçimlerinden senato seçimlerine kadar pek çok seçim ...çok büyük bağışlarla yer alıyorlar... ...özellikle de... E, ...iklim politikalarını ve petrol politikalarını... ...etkilemek için... E, ...muazzam servetlerini kullanıyorlar... ...işte video biraz da bununla dalga geçiyor... ...en başta iki kişiyi görüyoruz... ...Koh biraderlerin... E, eğlenceli halleri olarak... ...ve diyorlar ki... Bu iklim değişikliği meselesi yalan dolandır. Nereden çıkarıyorlar? Zaten her zaman böyle bir şey vardı. Hep sıcak havalar. Bu hep liberallerin çıkardığı saçma sapan yalanlar dolanlar. İşte şimdi biz size gerçeği anlatmak için milyonlarca doları bastık. Abuk subuk ne kadar e, muhafazakar sanatçı varsa hepsini bir araya topladık ve onlara bir şarkı söylettik. Bundan sonra bizim de <gülüyor> inkarcıların da bir marşı olsun diyorlar ve ama ondan bu, sonra bu marşı dinliyoruz. Ama bu bayağı şeymiş yani Ömer abi'nin sabah Yaptığı esprilere benziyor. <gülüyor> Biraz o marş da enteresan. Zaten şey diye başlıyor. Eskiden de kuraklıklar vardı. Ne olacak canım iklim dediğin azıcık ısındı mı güneşli günlere gidiyoruz demektir diyen bir inkarcılar marşı. Bu sefer ters köşeden bir şarkı dinliyoruz. Sonra hemzeminde yeniden beraberiz. Hello, I'm David Coke And I'm Charles Coke. And we're, And we're the, the Koch brothers. brothers. You might know us just as a couple of chill guys who own the Republican Party. But what you may not know is that there's a major problem plaguing our society. Idiots who claim that climate change is real. Folks, climate change is pure fiction. So we spent billions of dollars assembling the world's hottest conservative pop stars to sing a song that we wrote. We hope it proves to you that climate change is hogwash. Enjoy. Enjoy. Ago, droughts were super common, earthquakes happened often, and it rained a time Nowadays, rivers are still rushing, waterfalls are gushing, and snow exists. Don't believe the lies you hear. At the end of times. Twisting facts it's a big conspiracy What do you shitheads want? So I'm guessing you won't want to sing on our climate change denial song. It's 90 degrees out in December and you want me to deny climate change? This has to be a prank. Freaking Clooney. I think that's shit. Şarkı dinledik. E, Koh biraderlerde de epey dalga geçen iklim değişikliği inkarcılarının marşı. Ki We Are The World'e epey de yakın bir şey belirlemişler. Hatta klibi seyrederseniz eğer klipte de We Are The World'ın klibine benzer bir teknik kullanılmış. Şarkıcılar hep birlikte şarkı söylüyorlar vesaire. Oldukça eğlenceli bir işti. Sadece teknik değil, bayağı atmosfer de öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin şey, e, jamming yapmışlar burada. Şey müzik jamming. Cultural Zirakçı. Cultural Zirakçı. Hemzemin'in retrospektifini çıkarmaya bir yıllık devam ediyoruz. Ee, önemli başlıklarımızdan biri geçtiğimiz yıl... ...Züccaciye Dükkanı'nda fil olmamayı becermekti. Bu başlık altında kadın çocuk istismarlarına karşı... ...sosyal kampanyaların zorlukları üzerine konuştuk. Çünkü buralarda epey bir mayınlı arazi var basmamamız gereken. Ee, kampanyaların özellikle cinsiyetçilikle malul dillerini konuştuk. Ve neler yapılabilir, neler yapılabilir, yapılmamalı... Ee, ...hangi noktalarda dikkatli hareket etmeliyiz üzerine epey bir mesai harcadık. Bir sonraki programda kampanya yuvarlanmış, ünlüsünü bulmuş başlığını kullanmışız. Ve sosyal fayda iletişiminde ünlü isimlerin kullanılması üzerine konuşmuştuk. Bunun üzerine zaten bütün program seti boyunca birçok kez örnekler dinledik. Farklı farklı dünyada ünlülerin yaptığı destek kampanyaları gibi. Hemzemin'de geçtiğimiz yıl iki tane büyük etkinliği de... ...burada şey... E ...inceledik, onlarla ilgili bilgi verdik. Bunlardan bir tanesi sivil konuşmalardı. Sivil toplumun algısı ve iletişimi üzerine yapılmış önemli etkinliklerden biriydi. Bir diğeri de C20 yani Sivil idi. G20'nin ajandasına sivil toplumun ıı, taleplerini sokabilmek için çalışan bir zirveydi bu. Bu iki büyük etkinlik hemzeminde epey yer aldı. Bunlar üzerine konuştuk. Onların getirileri ve götürleri üzerine de konuştuk. Ve bu iki konferanstan çıkan sonuçları tartıştık. Evet. Bir ara özellikle şey üzerinden e, gitmiştik. Bu m, farklı farklı e, sosyal kampanyalar üzerinden gitmiştik. Ama bu, burada mesela iletişimin çoğaltıcı etkisi üzerine konuştuğumuz özel bir program var. E, mecraya çıktım bir tane, etkisine baktım bin tane başlığıyla e, çalışıyor. E, i̇letişim hakikaten öyle bir şey ki siz başlangıçta yarattığınız etkiyi iletişimle e, binlerce kata çıkartabiliyorsunuz. Çok basit bir Akıllıca, yaratıcı bir iletişim hamlesiyle e, bütün zemini değiştirebiliyorsunuz. Ona dikkat çektiğimiz bir programdı bu. Ekim ayında e, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını konuştuk. Ee, burası Ekimin o... sonunda. Ekimin e Ekim, sonunda. E. Ekimin e, son programında yine Mehmet Ali Çalışkan'la beraberdi. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları da sosyal fayda iletişimi kampanyaları, sivil toplum kuruluşlarının doğrudan kampanyalarından farklı bir takım dinamikleri var. Ancak e, bu dinamiklerle beraber e, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları neler söylemedi, nasıl söylemedi ve nasıl söylememedi üzerine. Örneklerle aslında Anlattık. epey bir konuştuk. Ekim'in e, önemli bir şeyi de e, yaz iletişimi programıydı. Yani Ankara katliamının hemen ardından yaralarımızı iletişimle sarmaya başlamak, e, çalışmak diye bir başlıkla 20 Ekim'de e, yaptığımız programda... Yas iletişim üzerine konuşmuştuk. Biraz önce söz ettik. Onun yapıldığı tarihi de e, söyleyeyim diye söylüyorum bunu. Tamam. Ee, Kasım ayında önemli bir kampanya vardı. Zaten e, Paris'e gelene kadar, Paris'e gelen yollar döşenmeye başlamıştı. O ara bütün dünya için sosyal fayda iletişimi alanını kaplayan konu iklim değişikliğiydi. Biz de e, kendi ajansımızla beraber Avrupalı 7 ajansla birlikte We Are The Climate Generation iklim kuşaklarıyız kampanyasını hazırlıyorduk. O dönemde o kampanya üzerine ve iklim değişikliğinin söylemi üzerine epey bir konuştuk arkasından da hatta çeşit çeşit kampanyalar başlığıyla dünyadan da güncel sosyal fayda iletişimi kampanyalarının örneklerini verdik ki bu türden programları zaman zaman da yapıyoruz tek bir tema etrafında değil o dönemde güncel olarak çıkmış sosyal fayda iletişimi kampanyalarını inceliyoruz hatta Hindistan'dan ve Çin'den çok enteresan iki örneğimiz vardı bir tanesi AIDS kampanyasıydı başır üzerine bir diğeri de kadına karşı şiddet ...üzerine bir kampanyaydı. Kısacası dünyadan da... ...farklı sosyal fayda iletişimi kampanyalarını... ...örneklemeye, onları sizlere ulaştırmaya... ...ve onlar üzerinde tabii ki fikir teatrisi... ...yapmaya devam ettik hemzeminde. Ee, Kasım'ın başlarıydı bu olduğunda. Ee, Kasım'ın ortasında... ...Hayırlı Plaklar başlığıyla... ...yine benzer bir şekilde bu kez... E, iyilikler adanmış şarkıları... E, ...çaldık arka arkaya. Sanırım bu programda ben yoktum bunu sen e, şey yapmıştın yürütmüştün. Sen yokken ben genelde yani hasta olduğunda ya da herhangi bir şey için programda olmadığında bol bol müzik çalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır vakti yakalamışken diye. Aslında iyi ki bu tür plaklarda var bir yandan hemzeminde çünkü çok fazla örneklerini gördük. Onlara özel bir program ayırmasak olmaz dedik. E, 24 Kasım e, günü Türkiye'de öğretmenler günü dünyada... E, 5 Ekim olması gerekiyor ama e, bir, bir, Türkiye'de biraz farklı. Gerçi her ülkenin kendine asıl bir öğretmenler günü var. Bir de uluslararası bir öğretmenler günü var. E, biz öğretmene iletişim yapanın 40 yıl kölesi mi olma, olsak diye bir başlık attık. Ama inceleyip çalışmaya başladığımızda gördük ki öğretmene yönelik iletişim, öğretmenin sorunlarına yönelik iletişim hemen hemen hiç yapılmamış. Ve yapılmıyor. E, i̇lginç, bomboş bir alan olarak duruyor orada. E, bekliyor bizi yapmak için ve evet, tabii ki Aralık ayına geldiğimizde de iklim yani hayatımız değişikliği. Iklim, evet, hayatımız kop 21 oldu. 21 oldu. Yani. Bıkmadan, usanmadan iklim değişikliğinin iletişimi üzerine dedik ve orada hem ben Paris'teydim iklim değişikliğiyle ilgili yapılan etkinliklerden birkaçına katıldığım için Paris'ten canlı yayını hem zemine bağlandım. Hem de dönüş sonrası iletişim alanında iklim değişikliğini nasıl anlatacağımız üzerine söylemin nasıl değişeceği üzerine epey bir konuştuk ve yılı böyle kapamış olduk. E, yılın kapanışında tabii Açık Şemsiye ve Gitar eski katılarak yaptığımız... E, <gülüyor> <gülüyor> ...bir program da var, katılım olarak yaptığımız. Şimdi programımızı bitirirken ben bir e, şeyden söz etmek istiyorum... ...bir kampanyadan, bir eylemden söz etmek istiyorum. Zafer Kıraç, e, insan hakları aktivisti. E, şu sıralarda Konur Sokak'ta bir eylem yapıyor. Elinde kocaman bir e, dilekçe mi diyeyim ona bir şey var... Üstü, ...görülmüştür damgalı bir pankart var... E, bu yaptığı eylemin amacı şu, duyduğunuzda çoğunuz şaşırabilirsiniz buna... ...çocuk hapishanelerinde yatan mahpus çocuklardan... E, ...mektup yazdıkları zaman mektuplarını göndermek üzere ücret alınıyor... ...bir nokta lira alınan ücret... E, ...bu tabii yetişkinlerden de alınıyor ama çocukların gelir edinmek gibi bir olasılığı yok... Biz hapishanelere insanları ki çocuk hapishaneleri hiç olmaması gerekir ee, diye düşünüyoruz. Zafer Kıraş da böyle düşünüyor. Böyle düşündüğünü yazıyor. Kaldırılması lazım ama kaldırılana kadar en azından koşullar iyileştirilmeli diyor. E, buralarda yani bu hapishanelerin hiç olmaması gerekir. Ama diyelim ki çocukları rehabilite etmek için bu hapishanelere koyuyorsak... ...bu rehabilitasyonun da toplumla ilişki içinde olacağını kabul etmek zorundayız. Çocukların yüzde otuz beşinin mali durumları sıfır e, düzeyinde. Yani herhangi bir mali geliri yok. Yoksullukla e, malüller. E, ama bütün çocuklardan bu ücretin alınmamasını istiyor Zafer Kraç. Eylemine e, üç dört gün önce Adalet Bakanlığı önünde bir uyarıyla başladı. Bugün Adalet Bakanlığı önünde süresiz bir oturma eylemine başlayacağını ilan etmişti. Sabah saatlerinde orada oturamayacağı kendisine bildirildiği için şimdi konu Sokak'ta eylemini sürdürüyor. Destek vermek lazım ve hakikaten çocukları mapishanelerden çıkarmak lazım. Mapushane diyoruz, hapishane diyoruz, mahpus diyoruz. Bunun nedeni de e, mahkum olmadan tutuklu olarak vesaire hapishaneyi ortak paylaşan insanlara böyle diyor olmamız. Artık program bitiyor, işaretler gelmeye başladı ama ben bu olayı önemsediğim için e, üzerinde fazlaca durdum. Hoşçakalın diyelim, haftaya görüşmek üzere. Hemzeminde canlı yayında damla özler ve Rauf Kesemenle birlikteydiniz. Açık Radyo 94.9'dan konuştuk. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.